Ve altıncısı değerli kardeşim altıncı noktaya geçmeden önce kötü olan nedir ihtilafta biliyor musunuz? Yani ihtilaf olacak. şu Bu mekanda bile şimdi bir soru sorsak belki elli tane farklı görüş çıkacak. Şu meclisde bile soru sorsak şimdi bir mesele hakkında belki elli tane farklı görüş çıkacak. Yani bu doğal bir şeydir. Farklı görüş çıkması. Ama kötü olan nedir farklı görüşlerde? Eğer ben görüşümü bir çıkara bağlamışsam menfaat için bağlamışsam, Allah için söylemiyorsam, başka bir amacım varsa, bölücülük niyetiyle yapıyorsam, budur tehlikeli olan, haram olan budur. Ama bir kardeş burada bir görüşünü söyler, farklı bir görüştür, biz buna saygı duyarız, deriz tamam bunun görüşü budur. Ama onun amacı, burayı bölmek ise, burayı bozmak ise, ifsat etmek ise, o zaman onun yapmış olduğu görüş değildir, fitneciliktir, haramdır. Haram olan da budur zaten. Ama bir Müslüman farklı düşünmüş diye, me ben ona husumetçilik yapamam, ona tavırdım düşmancı olamaz Kur'an ve sünnete göre onunla geçilmek mecburiyetindeyim Altıncı mesele gelince noktaya gelince değerli kardeşim husumetimin bulunmuş olduğu bulunmuş olduğu bölgeyi bilmem lazım ilim seviyesini bilmem lazım akıl itirakını bilmem lazım Cahil mi, alim mi, okumuş insan mı, okumamış insan mı, hangi bölgeden geliyor, o bölgede insanların yaşantı şeklini nasıldır, orada din nasıl anlatılmış, bunu öğrenmem lazım. Eğer bunları bilmeden yaparsam, insanların idrak seviyesini anlamadan onunla tartışırsam, bu insanla ben bir noktaya varamam. O yüzden Aleyhisselatu vesselam buyurur ki, insanların idrak edeceği şekilde konuş. İnsanların idrak etmeyeceği şeyi anlatmam. Nedir? Kimse anlamaz. Şimdi buraya bir profesör gelse bize atom kimyadan formüller anlatsa hepimiz sadece seyrederiz. Halbuki adam Türkçe konuşur. Halbuki bize adam Türkçe anlattığı halde kimse anlamaz. Niye? Çünkü ön bilgimiz yok, idrakımız yok. O yüzden değerli kardeşim hasmınla tartışırken onun ilim seviyesine bak. İdrakı var mı yok mu? Adam 60 yaşına gelmiş, ona kardeşimiz onunla bir tartışmaya giriyor ki hiç alakası olmayan adamın idrak edemeyeceği meseleleri ona anlatmaya çalışıyor ve zorluyor ve ona saygısızca hareketlerde bulunuyor. Sonra da adamı kendisine düşman ediyor. Ha bunu da ondan sonra kalplerin bölünmesine ve beraberce namazların kılınmama, kılınmamasına e, sebepler taşıyor ve yine değerli kardeşim. O yüzden alimler diyor ki insanların idrakını bilmeden konuşma. O yüzden fazla konuşmak dinimizde ne olmuştur yasak edilmiştir. Aşırı konuşmak dinimizde yasak edilmiştir. Sen çok şey bilebilirsin, çok bilgili olabilirsin ama herkesle o her bilgin paylaşamazsın. Niye? Çünkü adamın idraki yoksa onu harama sokabilirsin. Onu belaya sokabilirsin. O yüzden değerli kardeşim aleyhissalatü vesselam Muaz Cebel'e nasihat ederken sohbetinin sonunda nasihatının sonunda diyor ki ey Muaz şu dilini tut. Parmağıyla dilini gösteriyor ve diyor ki şuna sahip ol. Bunun üzerine Muaz İbni Cebel Cebel anlayamıyor. Diyor nasıl olur ey Allah'ın Resulü nasıl olur ey Allah'ın Resulü bu dil yüzünden İnsanlar yoksa ateşe mi gidecek bu dili yüzünden konuştuklarından yoksa ateşe mi gidecek şu dile baktığınız zaman Allah Kur'an'da dile kendi ayeti diyor işaretidir bak güneş Allah'ın bir ayetidir gündüz Allah'ın bir ayetidir Allah Azze ve Celle'nin bir sürü ayetleri var şu 10 santimlik et parçasına bile Allah Azze ve Celle benim ayetimdir diyor çünkü şu dil parçası var ya insanı cennetin en yüksek firdevs derecelerine de yükseltebilir Aynı anda şu 10 santimlik et parçası kişiyi cehennemin en alt tabakalarına da düşürebilir. O yüzden Allah'ın en büyük ayetlerindendir Rum suresini okuduğunuz zaman. O yüzden değerli kardeşim şu diline sahip ol. Bunun üzerine diyor ki ya Resulallah yoksa su dil yüzünden insanlar hesaba mı çekilecek söylediklerinden deyince Buyuruyor ki aleyhissalatü keşke annen seni doğurmaz olaydı. Yani ahiret günü sen mahşere gelmez olaydın. Çünkü o gün büyük gün olacak. Azaplı gün olacak, zor bir gün olacağından dolayı keşke doğmaz olaydın. Keşke annen seni doğurmasaydı. İnsanların yüzüstü cehenneme atılmasının tek sebebi bu dildir buyuruyor. İnsanların cehenneme yüzüstü fırlatılmasının tek sebebi, sorumsuzca konuşmuş oldukları, velev ki hakkı da konuşsa, velev ki bilgi de konuşsa, yanlış yerde yanlış bir şekilde anlattığından dolayı onun aleyhinde olabilir. Ve yine başka bir hadis-i şerifine aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, bana iki şey garanti edin, bakın ne kadar bir garanti. Diyor ki bana iki şey garanti edin, söz verin ben de size cenneti garanti edeceğim. Yani yüzde yüz Cennete sahip olacaksın. Nedir o? Diyor dudakların arasındakini yani diline sahip ol ve bacakların arasındakine sahip ol bize söylüyor. Kim bu ikisine sahip olsun diyor ben garanti ediyorum diyor cennete girecek. Cennete girecek diyor. O yüzden değerli kardeşim uslubumuzda, muhalifimize karşı isterse itikatta olsun isterse ameli meselelerde olsun ona karşı ne yapacağız? İdrak gücünü önce bakacağız. Bu adam ilmi var mı? Seviyesi nedir? Benim söylediklerimi kavuruyor mu? Ama ben illa ona anlatacağım. Ona hücce ikamet edeceğim. Ya o hücce ikamet edecek seviyede değil ki anlayacak, idrak edecek seviyede değil. Onun önce seviyesine inmen lazım. Onun anlayacağı duruma gelmen lazım ki ondan sonra da kabul etsin. O yüzden adam geldiği zaman Aleyhisselatu vesselamın yanına mescid-i nebevisine girdiği zaman bevle diyor. Biliyoruz meşhur hadis. Bevlettiği zaman caminin ortasına Bevletmek kadar büyük günah yoktur Bir insan gelsin Allah'ın mescidine Çıkartıp Bevlettiği zaman bundan daha Büyük bir günah yoktur O yüzden ashab-ı kiramın tepkisi öfkesi Doğaldır çünkü insanlarda iman var Bir insanın haram münker Böyle yaptığını görünce ne yapıyor Tepki olarak hem onu durdurmaya çalışıyor Dövmeye çalışıyor kovmaya çalışıyor Ama ve vesselamın Tavrı nasıldı bırakın diyor Bitirsin Bitirdikten sonra diyor oraya bir kova su tökün, töktükten sonra adamı çağırıyor. Diyor burası camidir. Onun anlayacağı şekilde onu anlatıyor. Anladıktan sonra adam ne diyor? Diyor Allah'ım diyor sadece Muhammed'e ve bana rahmet et. Bunlara etme diyor. Anlatabiliyorum arkadaşlar. Ve Peygamberimiz de diyor, diyor sen Allah'ın büyük geniş rahmetini daralttın diyor. Daraltma bırak geniş kalsın. O yüzden aziz kardeşlerim biz buna dikkat etmemiz lazım. Uslubumuzda konuşmamızda insanların idrak edeceği şekilde dini anlatmamız lazım. Yedinci nokta ise gelmiş oldukları topluluğu bilmemiz lazım. Gelmiş oldukları toplulukları bilmemiz lazım. Ve o topluluğun içindeki şartları bilmemiz lazım. Hangi şartlar üzerinde dini öğrenmişler? Ne kadar dinle bilgileri vardır? Bunu araştıraraktan konuşmamız lazım. Çünkü İbnül i buyurduğu gibi وَمَنْ اَفْتَ النَّاسَ بِمُجَرَّدِ الْمَنْقُولِ فِي الْكُتُبِ عَلَىٰ İktilaf, gürf ve ve ve ve ve ve adalla, buyuruyor. İbn al kitabında buyuruyor ki kim diyor sırf bir kitaptan okuyup da. O topluluğun halini bilmeden, hangi şartlarda yaşadığını bilmeden, hangi kültür seviyede olduklarını bilmeden kalkıp onlara fetva vermeye kalkışırsa hem kendisi sapıtmıştır hem de o insanları sapıttırır buyuruyor. O yüzden yani sapıttır derken tartışmada bölünmeye gidecekler, husumete gidilecek, tartışılmaya gidecek ve bunu da din bize yasakladığını öğreniyoruz. Ve yine değerli kardeşim sekizinci noktaya geçiyoruz. 8. noktaya geçiyoruz, şarttan bir tanesi de kural, ihtilafi meselelerde. Yani ihtilafi mesele nedir? Kesin, sahih, açık bir delil yok. Kur'an'da ve sünnette sarih, sahih bir delil olmayan bir meselede Müslüman diğer kardeşinin görüşünü kabul etmesi lazım. Saygı duyması lazım. Eğer bir Müslüman bir amel yapıyorsa veyahut da bir itikadi meselede bir şey söylüyorsa, bakın diyor hem itikadi meselede hem de iti, ameli meselede sahih, sarih yani kesin açık bir şekilde bir ispat yoksa, delil yoksa o insana saygı duyması lazım. Ona itiraz etme hakkı yoktur. Sahih ve, ama uyduruksa, yalan iftira söylüyorsa o zaman ona itiraz eder ve kabul etmemesi lazım. Ama bir insan, bir Müslüman husumeti bir görüş söylüyorsa ve o görüşte bizim elimizde kesin bir delil yoksa, net bir delil yoksa o zaman o kardeşin de görüşüne kabul etmemiz lazım ve saygı duymamız lazım. Böylece zaten fıkıh kitapları doludur. Açın fıkıh kitaplarından niçin ihtilaf var? Çünkü o meselede kesin net bir açık delil yok o yüzden. Kesin açık bir net olsaydı zaten ihtilaf olmayacaktı. O yüzden bugün insanlarımız kesin ve açık net olmayan meselelerde birbirleriyle düşman olmuş. Ve bu da yanlıştır. Kesin ve net olmayan meselelerde bizler yine de kardeşiz birbirimize bağlı kalacağız. Ümmetin birliği bizler için önemlidir. İslam'a zarar gelmemesi için mecburuz birbirimizi sevmeye, birbirimizi desteklemeye ve tek bir vücut haline gelmeye. O yüzden değerli kardeşim kural nedir diyor İbn-i Teymiye net sahih delil yoksa karşı tarafın görüşüne de saygılı olman lazım. Ve delil olarak da fıkıh kitaplarda zaten yüzlerce görüş görüyorsun. Bir meselede yüzlerce görüş var. Niye görüş var? Herkes bir görüş söylemiş. Çünkü o konuda net bir sahih delil yok. Ve insanlar anlayışıyla fehmiyle kendi idrak etmiş olduğu şekilde onu yorumlamış oluyorlar. Ve yine değerli kardeşim başka eee Dokuzuncu noktaya geçiyoruz. 9'a geçiyoruz. Bak soracağım sonra. 9. 9. nokta ise muhalefimize cevap verirken, red verirken sınırı açmayacağız. Bu çok önemli. Muhasmumuza karşı onunla tartışma esnasında sınırımızı açmayacağız. Ne demek sınırımızı açmayacağız? Yani sadece konuda kalacağız. Konunun dışına çıkmayacağız. İşte senin ailen de böyledir, senin baban da zaten böyle, işte senin arkadaşında şudur demeyeceğiz. Bu haramdır, caiz değildir. Sadece biz konuda kalacağız. Bizim meselemiz nedir? İtikatta şu meseleyi konuşuyoruz, şu meselenin için dışına da çıkmayız. Çıkarsan düşmanlık olacak ve onun hakkına tecavüz etmiş oluruz. O yüzden bir Müslüman tartıştığı zaman sadece o konuyla ilgili kalıp o konuyla tartışması gerekir. Onuncu mesele ise hasmımızla tartışırken onu zahiren kabul edeceğiz. Yani kalbindeki olan amacını bilmiyoruz. Tartışırken demeyeceğiz, sen zaten bunu acanlık için yapıyorsun. Sen bunu zaten fitnelik için yapıyorsun demeye hakkımız yok. Ta ki elimizde yüzde yüz ispat olmayana kadar. Çünkü kalplerde olanı Allah Azze ve Celle bilir. İşte sen bu kelamla şunu söylemek istedin diyerekten Yoruma geçmeyeceğiz. Çünkü bize söylediğini kabul edeceğiz. Yani adam o cümleyi dilelemişse ben o cümleyi alıp çevirip evirip aklıma böyle demeyeceğim ki sen bununla şunu kastettin. Bu zulümdür bu kardeşlerin bölünmesine parçalanmasına olan en büyük etkenlerdendir. Adamın demediğini sen şöyle demek istedin ya ben öyle bir şey demedim diyor yo yo onu kastettin. Ya ben kastetmedim bunu evet sen busun diyerekten hala onun üzerine gidiliyor ve bu da İslam birliğine ve kardeşliğine ehli sünnetin kuralına terstir. Bundan uzak durmamız lazım değerli kardeşlerim. Çünkü dedik ya ve vesselam bakın bu çok önemlidir. Yani zahiren almamız lazım. Neden? Delil nedir? Çünkü Peygamberimiz münafıklar arasında yaşadı. Biliyordu münafıkları. Dedi mi sen münafıksız git oradan dedi mi? Demedi. Ona Müslümanca muamele etti. Bildiği halde adamın hali aleyhissalatü vesselama Allah azze ve celle tarafından bildirildiği halde ne yaptı? Yine de onlara Müslümanca muamelede bulundu. Çünkü adam diyor ben Müslümansam, Evet sen Müslümansın. Diyemem yok sen kafirsin. İşte sen sapıksın. Ya adam diyor ben Müslümanım. Ben de sünneti seviyorum yoksa sünneti sevmiyorsun. Adam diyor ki ben de Kur'an'dan alıyorum. Yok sen Kur'an'dan almıyorsun. Sen kabul etmiyorsun demek. Ona haksızlıktır. O yüzden Müslüman o insan eğer onu diyorsa elhamdülillah ne güzel. Sen de sünneti seviyorsan, sen de Kur'an'dan alıyorsan, bu güzel bir davranıştır diyerekten onu teşvik edeceğini adamı daha çok Kur'an'dan almamasını, sünneti sevmemesini teşvik ediyorsun. O yüzden değerli kardeşim Aleyhselatu vesselam ee, ne, ne yapılmaz ee, aleyhissalatü vesselam münafıklarla Yaşadığı halde onları dışlamamıştır. Onları zahiren onlarla muamele etmiştir. Müslümanca muamele etmiştir. Ta ki ayet gelip onu yasaklayana kadar. Ama o da sadece aleyhissalatü vesselam'a hastı. Ne ondan sonraki Ebu Bekir, ne Hazreti Öber, ne de başkası münafıkları bilmediklerinden dolayı ne yapmıştır? Onlara Müslümanca içlerindeki bulunan insanlara da muamele de devam etmişlerdir. Yine önemli olan, velev ki günah da işlesi so kardeşimiz, hasmımız. He? İsterse itikatte olsun, isterse amelde olsun, eğer günah işlese bile bilmemiz lazım ki o günah o kişiyi dinden çıkartmaz hemez. Yani bir insan bir günah yaptı diye onu biz kafir yapamayız. İşte sen kafirsin diye ona muamele edemeyiz. Bir insanın günahından dolayı bir kardeşimize zulüm demeyiz. Onun günahını ona izah ederiz. Bunun ne kadar büyük günah olduğunu, haram olduğunu söyleriz. Ama yine de günahkar da olsa, Müslümanlık hakkı üzerimize devam etmektedir. O hakkına asla tecavüz edemeyiz. Ve yine değerli kardeşim 10 dakika var inşallah. 11 ee, Evet Allah razı olsun. Ben zaten 10 dakika sen 11 dakika demek istedin. 11 <gülüyor> da dakika arttırdı değil. Madde 10 11 <gülüyor> Madde 11 Diyor ki, muhalifimize karşı vaciptir insaflı olmaya. İnsaf kelimesi ne demektir? İnsaf kelimesi Türkçemizde, bilmiyorum siz acıma, ıı, acıma diye tanılıyordu. Halbuki insaf kelimesi Arapçada, insaf dediğin zaman insaf muhalif demek, yani onunla, onunla adaletli bir şekilde muamele edeceksin demektir. İnsaflı ol dediği zaman, yani hasmına karşı adaletli ol demektir. Hem kendine, kendine adaletli olacaksın hem de o insana karşı da hasmın da olsa itikatta ameli meselelerde onunla karşı adaletli olman lazım acımak değildir acımak biraz yanlış mana veriyor o yüzden adaletli olacaksın onunla. Yani onun sözlerine de saygı duyacaksın, onun ilmine de saygı duyacaksın. Adaletli, insaflı olmak ne demektir? Ha bu da ilim ehlidir. Bunun da bildikleri var. Bu da medrese okumuş. Bunun da bir mücadelesi var İslam için. Beyler lütfen. Bunun da İslam için bir mücadelesi var. Bu da Allah'ın yolunda hizmet etmeye çaba gösteriyor diyerekten bir insaflı olmamız lazım. İnsan hasmına karşı insaflı olması gerekir derken yani adaletli olacak, onun ilmine saygı duyacak, onun yapmış olduğu hizmetlere saygı duyacak, onun yapmış olduğu mücadeleyi hafif görmeyecek. Bu da çok önemlidir. O yüzden değerli kardeşim, eğer bunu yapmak istiyorsak en önemli insaflı olmak olayda da nedir? Onun sözlerini hayırla yorumlayacaksın. Konuşmuş oldukları cümlelerle kötü amaçlar hissetmeyeceksin. Hayra Yorumlamaya çalışacaksın. O yüzden değerli kardeşim, eğer bir insan adaletten neden ayrılır, ne zaman ayrılır? Eğer bir ilim ehli, bir tartışan Müslüman, eğer insaflı değilse, bunun birçok sebepleri vardır. Bir, yaşamış olduğu topluluk fanatiktir. Yaşamış olduğu topluluk aşırılığa düştüğünden dolayı, sapıklığa düştüğünden dolayı, dinde de değişikliğe geçtiğinden dolayı, o da bu yüzden dolayı insaflığını kaybetmiştir. Ve o da değerli kardeşim malı ve insanlar arasında makamı sevdiğinden dolayı sevdiğinden dolayı ne yapmıştır? İnsafı elinden kaybetmiştir. Ve o da insanlara gösteriş için ilim okuduğundan dolayı ne yapar? İnsafı elinden kaybetmiştir. O yüzden hasmıyla tartışırken ona karşı asla şey yapamaz. O yüzden İmam Zehebî'nin e, e, kitabında bütün hadis ravilerini Yazarken bir hocasına gidiyor ve ona bir insanı soruyor. Diyor ki ya şeyh diyor şu falan kişi hadis senedinde geçen adam nedir? Bunun üzerine o şeyhi diyor ki o bir şiidir, rafididir diyor. Bu hadisteki adam senedindeki bulunan hadis senedindeki bulunan adama diyor ki şiidir ve rafididir diyor. Bunun üzerine İmam Zehebi diyor bir misane diyor öyle değil diyor. O sadece şiidir diyor. Bakın ne kadar hassas. Halbuki şii de olsa biz desek, rafizi de aynı tas, aynı hamam derdik. Ama ilim ehli öyle yapmamış. İnsaf sahibi, adaletli insan öyle yapmamıştır. Demiştir ki hayır o sadece şiidir ama rafizi değildir. Çünkü fark var. Şii olmakla rafizi arasında çok büyük fark var. Ama bunu anca insaf sahibi olan anlar. Ama zaten dini takım gibi Yaşayanlar futbol takımına çevirip Benim grubum senin takımın Diyerekten dini yaşayanlar ise Her şeyi kötüler her türlü iftiralar da Atmaya çalışır o yüzden Bu da çok yanlıştır Ve yine değerli kardeşim On ikinci On ikinci nokta ise bitiriyor Vaktim bittiğinden dolayı On ikinci kural ise, on ikinci kural ise değerli kardeşlerim, bizler sözü söyleyene düşmanlık etmeyeceğiz. Ya o düşünceye düşman olmamız lazım. Sözü söyleyen yanlış insandır bu neticede. Hastalık o adamda değil, onun düşüncesindedir. O yüzden o şahsa düşman olmamamız lazım. O Müslümana düşmanlık yanlıştır. Onun biz düşüncesiyle mücadele etmemiz lazım. Ve size örnek olarak Neml suresinin 34. ayetinde Allah azze ve celle bizlere Allah azze ve celle bizlere Sebe kralını anlatır. Belkız'ı anlatır. Sebel kralına Süleyman'ın ordusu mektubu gelince ya Allah'a iman edin ya da ordumuzla sizi işgal edeceğiz deyince Belkız ne yapıyor? Kraliçe vezirlerini topluyor ve onlara nasihatte bulunuyor. Çok önemli bir cümle söylüyor. Ayette geçtiği gibi. Diyor ki bir beldeye bir kral, bir düşman girdiği zaman, işgal gücü girdiği zaman o beldede yaşayan şerefli insanların şerefini ne yapar? Alçaltır diye söylüyor. Allah Azze ve Celle ne diyor? وَكَذَٰلِكَ bel kızın sözü müşrik kadındı o zamana kadar müşrik kadındı olduğu halde Allah azze ve celle o kadının sözünü teyit ediyor ve diyor ki evet öyle yaparlar yani bir aşırı bir güç girdiği zaman bir ülke gördük Irak'ı girdiği zaman ne yaptı En adam orada memurdu bürokrattı ne oldu şu anda belki kapıcılık yapıyor ayakkabı temizleyiciyle düştü şerefinden oynanıldı ve Allah azze ve celle demiyor ya bu müşrik kadının ben sözünü tasdik edemem demiyor ve tasdik ediyor. O yüzden değerli kardeşim biz sözü söyleyene bakmayacağız. O düşünceye bakacağız. O şahıza değil. Ölçümüz bu olması lazım tartışmamızda. Kişinin yüzüne, şekline bakaraktan onunla muamele etmeyeceğiz. Onun sözüyle muamele etmeye çalışacağız. O yüzden değerli kardeşim 13. mesele ise ve son nokta kurallardan bir tanesi. 13. ise Müslümanların Kanlarına, Müslümanların canlarına, Müslümanların şerefine saygı duyacağız. Müslümana asla bir kin bürünmemeye çalışacağız. Neticede İbn-i ve diğer alemlerde buyuruyor ki, Bütün Müslümanlarla hangi fırkadan olursa olsun bizim birçok ittifak ettiğimiz noktalar vardır. Allah'a iman meselesini herkes Allah'a iman ediyor. Meleklere iman var, kitaplara iman var, ahiret gününe iman var. Kadere iman var bir kısmında. O yüzden değerli karim bunlara bir sürü ortaklıklarımız var. İslam'ın şartlarında yine onlarla ortaklıklarımız var. Namaza iman ediyorlar, namazı kılıyorlar, oruç tutuyorlar, zekat veriyorlar. Gücü yeten haca gidiyor. Öyleyse hasımımızla bizim birçok yan aynı özelliklerimiz var. Bu özelliklerimizi neden güçlendirmiyoruz? Bu beraberliğimiz üzerinde neden uğraşmıyoruz ve öylece kendimizi güçlendirmiyoruz diyerekten kural getiriyoruz ve diyoruz ki Müslüman vaciptir üzerine kardeşinin hakkını korulamaya. Ne kadar hatada da olsa, ne kadar yanlış etse onun bizim üzerimizde hakkı vardır. Nedir o hak? Kullu muslimi alel muslim haramın buyuruyor, dünkü söylediğimiz hadis gibi. Demuhu ve maaluhu ve irduhu Malı, canı, ırzı hepsi öbür müslüman haramdır. Diğer hadis-i şerifte müslümanın diğer müslümana hakkı altıdır diyor. Ona selam verecek, davet edildiğinde ona gidecek, hastalandığında onu ziyaret edecek, aksırdığı zaman ona dua edecek, efendim selam verecek vesaire. Bunları ne yapıyor? Bunları ne yapıyor? haklarımız asla bitmemiş oluyor. Yani ne kadar biz hasım da olsak, ne kadar itikatta ve ameli meselelerde aynı düşüncede olmasak birbirimize saygı duymamız lazım.